18. mektup. İsmi hi ve inni min şey'in illâ subbihi bihamdi. Onun adıyla. O her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Bu mektup üç meseleyi mühimmedir. Birinci meseleyi mühimmedir. Fütûhat el-Mekkiyye sahibi Muhyiddin Harabi üç sesi ruhu ve insan-ı kamil denilen meşhur bir kitabın sahibi Şeyh Abdülkerim bu sesi ruhu gibi Evliya-i Meşhure, Küre-i Arz'ın tabakat-i sevasından ve Kaf arkasındaki Arz-ı Beyza'dan ve Fütuhat'ta Meşmeşiyet dedikleri acayipten bahsediyorlar. Gördük diyorlar. Acaba bunların dedikleri doğru mudur? Doğru ise. Halbuki bu yerlerin yerde yerleri yoktur. Hem coğrafya, fen onların bu dediklerini kabul edemiyor. Eğer doğru olmazsa bunlar nasıl veli olabilirler? Böyle filaf-ı vaki, ve hidayet hak söyleyen nasıl ehli hakikat olabilir? En cevap onlar ehli hakbahiyettirler. Hem ehli velayet ve şuhuddurlar. Gördüklerini doğru görmüşler. Fakat ihlatansız olan hareket-i şuhudda ve rüya gibi rüyyetlerini tabirde verdikleri hükümlerinde hakları olmadığı için kısmen yanlıştır. Rüya'daki adam kendi rüyasını tabir edemediği gibi o kısım ehli keşif ve şuhud dahi Güyüyetlerini o halde iken kendileri tabir edemezler. Onları tabir edecek asfiyâ denilen verasetli mübüvvet muhakkikleridir. Elbette o kısım ehl dahi asfiyâ makamına çıktıkları zaman kitap ve sünnetin irşadıyla yanlışlarını anlarlar, tasih ederler hem etmişler. Şu hakikati izah edecek şu hikaye temsiliyeyi dinle şöyle ki Bir zaman ehli i kalp iki çoban varmış. Kendileri ağaç kasesine süt sağlık, yanlarına bıraktılar. Kavallı kabir ettikleri düdüklerini o süt kâsesi üzerine uzatmışlardı. Birisi uykum geldi deyip yatar, uykuda bir zaman kalır. Ötekisi yatana dikkat eder, bakar ki sinek gibi bir şey, yatanın burnundan çıkıp süt kasesine bakıyor. Ve sonra kavallı içine girer, öbür ucundan çıkar gider. Bir gemen altındaki deliye girip kaybolur. Bir zaman sonra yine o şey döner, Yine havaldan geçer, yatanın burnuna girer, o da uyanır. Der ki, ey arkadaş, acık bir rüya gördüm. O da der, Allah hayır etsin nedir? Der ki, bir deniz gördüm. Üstünde acık bir köprü uzanmış. O köprünün üstü kapalı pencereliydi. Ben o köprüden geçtim. Bir meşelik gördüm ki başları hep sivri. Onun altında bir mağar gördüm. içine girdim, altın dolu bir hazine gördüm. Acaba tabiri nedir? Uyanık arkadaşı dedi, Gördüğün denizi şu ağaç ki çanaktır, o köprü de şu havanımızdır. O başı sivri meşelikte şu gevendir, o mağarada şu kısık deliktir. İşte kazmaya getir, sana hazineyi de göstereceğim. Kazmaya getirir, o gevenin altını kazdılar. İkisini de dünyada mesut edecek altınları buldular. İşte yatan adamın gördüğü doğrudur, doğru görmüş. Fakat rüyada iken ihafas olduğu için tabirde hakkı olmadığından... Âlem-i maddi ile âlem-i maneviyi birbirinden fark etmediğinden hükmü kısmen yanlıştır ki ben hakiki maddi bir deniz gördüm der. Fakat uyanık adam âlem-i misal ile âlem-i maddiyi fark ettiği için tabirde hakkı vardır ki dedi gördüğün doğrudur. Fakat hakiki deniz değil. Belki şu süt kasemiz senin hayaline deniz gibi olmuş, kavalda köprü gibi olmuş daha keza. Demek oluyor ki alem-i maddi ile alem-i ruhaniyi birbirinden fark etmek lazım gelir. Birbirine mezcedilse hükümleri yanlış görünür. Mesela senin dar bir odan var fakat dört duvarını kapayacak dört büyük ayna konulmuş. Sen içine girdiğin vakit o dar odayı bir meydan kadar geniş görürsün. Eğer desen odamı geniş bir meydan kadar görüyorum doğru dersin. Eğer odam bir meydan kadar geniştir diye hükmetsen yanlış edersin. Çünkü alemi i misali... alem-i hakikinye İşte küre arzın, tabakat sebuasına dair bazı ehli keşfin, kitapta sünnetin mizanıyla tartmadan beyan ettiği tasvirat, yalnız coğrafya noktayı nazarındaki maddi vaziyetten ibaret değildir. Mesela demiş de, ''Bir tabakayı arz cin ve ifritlerindir. Binler sene genişliği var. Halbuki bir iki senede devredilen küremizde o acip tabakalar yerleşemez.'' Fakat alem-i mana ve âlem i misalde ve âlem i verzah ve erbahta küremizi bir çamın çekirdeği hükmünde farz etsek, ondan temessül ve teşekkül eden misali şeceresi, o çekirdeği nispeten koca bir çam ağacı kadar olduğundan, bir kısım ehl-i şuhud seyre ruhanilerinde, arzın tabakalarından bazılarını alem-i misalde pek çok geniş görüyorlar. Binler sene bir mesafe tuttuklarını görüyorlar. Gördükleri doğrudur. Fakat âlem misal sureten âlem-i madbiye benzediği için iki âlemi memsus görüyorlar. Öyle tabir ediyorlar. Âlem-i sahve döndükleri vakit mizansız olduğu için meşrudatlarını aynen yazdıklarından hilaf-i hakikat telakki ediliyor. Nasıl küçük bir aynada büyük bir saray ile büyük bir bahçenin vücudu misaliyeleri onda yerleşir öyle de Âlem-i bir senelik mesafesinde, binler sene mus'atinde vücud-i misali ve hakait maneviyeye yerleşir. Hatime, şu meseleden anlaşılıyor ki, derece-i şuhud, derece-i imanı bilgayptan çok aşağıdır. Yani yalnız şuhuduna istinadeden bir kısım ehli velayetin ihatasız keşfiyatı ve rahsat-ı mübüvvet ehli olan asliya ve muhakkikiyenin şuhuda değil, Kur'an'a ve rahyye. gaybi fakat daha safi, ihatalı, doğru, hakaiki imaniyelerine dair ahkamlarına yetişmez. Demek bütün ahval ve keşfiyatın ve ezbat ve müşahedatın mizanı kitap ve sünnettir. Ve mihenkleri, kitap ve sünnetin desatiri kutsiyeleri ve asfiyay-ı muhakkikinin kavani-ni İkinci meseleyi mühimme, sual, vahdekil vücut meselesi çoklar tarafından en yüksek makam teratki ediliyor. Halbuki Velayet-i Kübra'da bulunan, başta Hulefai Erba olmak üzere sahabeler ve hem başta Hamsi-i Ali Abağ olarak Eğimme-i Ahli Beyt ve hem başta Eğimme-i Erba olarak müştehidin ve tabiinden bu çeşit vahdat-ı vücut meşledi salihan görülmemiş. Acaba onlardan sonra çıkanlar daha ileri mi gitmişler? Daha mükemmel bir Cadde-i Kübra mı bulmuşlar? El cevap, haşa! şemri kesilir en yakın yıldızları ve en karit vereseleri bulunan o asbiyadan hiç kimsenin haddi değil daha ileri gidebilsin. Belki cadde-i kübra onlardır. Vahdetül vücud ise bir meşrep ve bir hal ve bir nakıs mertebedir. Fakat zevkli meşele olduğundan seyresülükte o mertebeye girdikleri vakit çoğu çıkmak istemiyorlar. Orada kalıyorlar. En muntaha mertebe zannediyorlar. İşte şu meşrep sahibi eğer maddiyattan ve vesaitten tecerrüt etmiş ve esbab perdesini yırtmış bir ruh ise istiyarah kârane bir şuurda mazhar ise vahdetül vücuttan değil belki vahdetül şuurdan neşet eden ilmi değil hali bir vahdetül vücut onun için bir kemal bir makam temin edebilir hatta Allah hesabına kainatı inkar etmek derecesine gidebilir yoksa esbab içinde kalmış ise maddiyata mutebahil ise vahdetül vücut demesi kainat hesabına Allah inkar etmeye kadar çıkar. Evet, Cadde-i Kübra sahabe ve tabi'in ve asfiyanın caddesidir. Hakaipul eşya sabit etün, varlıkların sabit birer hakikati vardır. Cümlesi onların kaide-i külliyeleridir. Ve Cenab-ı Hakk'ın leyh sekemetliği şey onun benzeri hiçbir şey yoktur. Mazmunu üzere. Hiçbir şeyle müşabeheti yok. yüz ve teceziden münezzehtir. Mevcudatle alakası salikiyettir. yettir Ehli vahdetül vücudun dedikleri gibi mevcudat evham ve hayalet değil. Görünen eşyadahi dahi cenab Hakkın asarıdır. Heme os değil, heme ezos Çünkü hadisat aynı kadim olamaz. Şu meseleyi iki temsille vehme takrip edeceğiz birincisi. Mesela bir padişah var. O padişahın hakim Adil ismiyle bir adliye dairesi var ki o ismin cilvesini gösteriyor. Bir ismi de halifedir. Bir meşihat ve bir ilmiye dairesi o ismin mazharıdır. Bir de kumandana azam ismi var. O isimle devair askeriye de faaliyet gösterir. Ordu o ismin mazharıdır. Şimdi biri çıksa dese ki o padişah yalnız hakime adildir. Devair-i adliyeden başka daire yok. O vakit bir mecburiyet, adliye memurların içinde hakiki değil, itibari bir surette meşihat dairesindeki ulemanın evsafını ve ahvalini onlara takviyek edip zilli ve hayali bir tarzda, hakiki adliye içinde tebe'i ve zilli bir meşriyat dairesi tasavvur edilir. Hem daire-i ait ahval ve muamelatını yine farazi bir tarzda, o memurini adliye içinde itibar edip, gayri hakiki bir daire-i askeriye itibar edilir ve herkese, İşte şu halde, padişahın hakiki ismi ve hakiki hakimiyeti, Hakime Adil ismidir, ...ve adliyedeki hakimiyettir. Halife, kumandana azam, sultan gibi isimleri hakiki değiller, itibaridirler. Halbuki padişahlık mahiyeti ve saltanat hakikati bütün isimleri hakiki olarak iktiza eder. Hakiki isimler ise hakiki daireleri istiyor ve iktiza ediyorlar. İşte saltanat-ı uluhiyet, rahman, rezzat, vehat, hallat, faal, kerim, rahim gibi... peçok esma-i hakiki olarak iktiza ediyor. O hakiki esma dahi hakiki aynaları iktiza ediyorlar. Şimdi ehl-i bahtetül vücut madem la mevcudu illahu ondan başka hiçbir mevcut yoktur der. Hakai ki eşyayı hayal derecesine indirir. Cenab-ı Hakk'ın macibil vücut ve mevcut ve vahid ve ahad isimlerinin hakiki cilveleri ve daireleri var. Derti aynaları daireleri hakiki olmazsa hayali, ademi dahi olsa onlara zarar etmez. Belki vücud-u hakikinin aynasında vücut rengi olmazsa daha ziyade safi ve parlak olur. Fakat Rahman, Reszad, Kahhar, Cebbar, Hallak gibi isimleri ise tecellileri hakiki olmuyor, itibari oluyor. Halbuki o esmalar mevcut ismi gibi hakikattırlar. Gölge olamazlar, aslidirler, tebe'i olamazlar. İşte sahabe ve asliyay ve ey me-i ehl eşya ishabi tetun derler ki Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasıyla hakiki bir surette tecelliyatı var bütün eşyanın onun icadıyla bir vücudu arzisi vardır ve o vücut senden vaci bir vücudun vücudunu nispeten gayet zayıf ve kararsız bir zil bir gölgedir fakat hayal değil, dehim değildir Cenab-ı Hak hallak ismiyle vücut veriyor ve o vücudu idame ediyor ikinci temsil Mesela şu menzilin dört duvarında dört tane endam aynası bulunsa, her bir ayna içinde her ne kadar o menzil öteki üç aynayla beraber irtisam ediyor. Fakat her bir ayna kendinin heyetine ve rengine göre eşyayı kendi içinde ihtiva eder, Kendine mahsus misali bir menzil hükmündedir. İşte şimdi iki adam o menzile girse, birisi bir tek aynaya bakar der ki, her şey bunun içindedir. Başka aynaları ve aynaların içlerindeki suretleri işittiği vakit, Mesmuatını o tek aynadaki iki derece gölge olmuş. Hakikati küçülmüş, tagayyür etmiş, o aynanın küçük bir köşesinde tatbik eder. Hem der, ben öyle görüyorum. Öyleyse hakikat böyledir. Diğer adam ona der ki, Evet sen görüyorsun, gördüğün haktır. Fakat vatide ve nefs emirde, Hakikatın hakiki sureti öyle değil. Senin dikkat ettiğin ayna gibi daha başka aynalar var. Gördüğün kadar küçücük, gölgenin gölgesi değiller. İşte Esma-ı her biri ayrı ayrı birer ayını ister. Hem mesela Rahman, Reza, hakikatlı asıl oldukları için kendilerine rayık, rızka ve merhamete muhtaç mevcudatı ister. Rahman nasıl hakiki bir dünyada rızka muhtaç hakikatlı ve ziruhları ister. Rahim de. Öyle hakiki bir cenneti ister. Eğer yalnız mevcut ve vacibül vücut ve vahide i ahad isimleri hakiki tutulup Öteki isimler onların içine gölge olmak haysiyetiyle alınsa o esmaya karşı bir haksızlık hükmüne geçer. İşte şu sırdandır ki cadde ki bura, elbette velayet ki bura sahipleri olan sahabe ve asliya ve tabi'in ve eyme-i ehl -i ve eyme-i diye'nin caddesidir ki doğrudan doğruya Kur'an'ın birinci tabaka şakirtleridir. Subhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke entel alimun seni her türlü nuhsandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. Rabbena la tuzih kulubena bade'i ve hedeytena ve heblena minnedünke rahmeh inneke entel vehhab Ey Rabbimiz bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıkla meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren sensin. Dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin. Allahumme salli ala seyyidina men ersertehu rahmeten bil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahumme alemlere rahmet olarak gönderdiğin efendimize ve bütün al ve ashabına salat et. Üçüncü mesele hikmet ve akılla halledilmeyen bir meseley mühimme. O dilediğini dilediği gibi yapar. O her an bir tasavvuftadır. Sual Cainattaki mütemadiyen şu hayret engiz faaliyetin Sırcı ve hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyor Daima dönüp tazeleniyorlar? En cevap Şu hikmetin izahı bin sayfa ister Öyleyse izahını bırakıp Gayet muhtasar bir icmalini İki sayfaya sığıştıracağız. İşte nasıl ki bir şahıs Bir vazife-i fıtriyeyi veya bir vazife-i yapsa ve o vazife için hararetli bir surette çalışsa elbette ona dikkat eden anlar ki o vazifeyi ona gördüren iki şeydir. Birisi vazifeye terektüp eden maslahatlar, semereler, faydalardır ki ona ille-i dâiyye denilir. İkincisi bir muhabbet, bir iştiyar, bir lezzet vardır ki hararetle o vazifeyi yaptırıyor ki ona dâi ve muktezi tabir edilir. Mesela yemek yemek, iştahtan gelen bir lezzet, bir iştiahtır ki onu yemeye sevk eder. Sonra da yemeğin neticesi vücudu beslemektir, hayatı idame etmektir. Öyle de, وَلِلّٰهِ مَثَلُ الْاَعْلَى Şu kainattaki dehşet engiz ve hayret luma, faaliyet. İki kısım esma-ı ilahe'ye istinad ederek, iki hikmet-i vasıya içindir ki, her bir hikmete de nihayetsizdir. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın esma üstasının hak ve hesabı gelmez elva-ı tecelliyatı var. Mahlukatın tenevvüleri o tecelliyatın tenevvüğünden geliyor. O esma ise daimi bir surette tezahür isterler. Yani nakışlarını göstermek isterler. Yani nakışlarının aynalarında cilve-i cemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani kainat kitabını ve mevcudat mektubatını anen feanen tazelendirmek isterler. Yani yeniden yeniye, maniden yazmak ve her bir mektubu Zat-ı Mukaddes ve Müsemme i Akdes ile beraber bütün zil şuurların nazar-ı mütalasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler. İkinci sebep bu hikmet. Nasıl ki mahlukattaki faaliyet bir iştah, bir iştiyar, bir lezzetten geliyor. Ve hatta her bir faaliyette katiyen lezzet vardır. Belki her bir faaliyet bir nevi lezzettir. Öyle de. Vacibil vücuda layık bir tarzda ve istina-i zatisine ve zina-i mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına münasip bir şekilde hadsiz bir şefkat-i mukaddese ve hadsiz bir muhabbet-i mukaddese var ve o şefkat-i mukaddese ve o muhabbet-i mukaddeseden gelen hadsiz bir şevk-i mukaddes var ve o şevk-i mukaddesden gelen hadsiz bir surur-i mukaddes var ve usulü ve mukaddesden gelen tabir caizse hadsiz bir lezzet-i mukaddes var. Hem o lezzet-i mukaddeseden gelen hadsiz tarafından mahlukatın faaliyeti kudret içinde ve istidatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemül etmesinden neşet eden memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen ve zat-ı rahime ait tabir caizse hadsiz memnuniyet-i mukaddesi ve hadsiz mukaddes vardır ki hadsiz bir surette hadsiz bir faaliyeti iktisah ediyor. İşte şu hikmet dakikayı felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki şu şuursuz tabiatı ve kör tesadüfü ve camit esbabı şu gayet derecede alimane, hakimane, basirane faaliyete karıştırmışlar. Dalalet zulümatına düşüp Nuru u hakikatı bulamamışlar. قُلِ اللّٰهُ فُمَّ دَرْهُمْ fi hundihim Allah de sonra da bırak onları daldıkları batakta oyna ne dursun var Rabbena la tuzigh kulubana ba'de idh haytaytana wa hab lana min Rabbimiz bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapaklığa meyl yüce katından bize bir rahmet bağışla muhakkak ki veren sensin Dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin. Allahumme salli usallim alakasifutul sunu kainatik bi adedir derrakil mevcudat ve ala alihi ve sahbih ma damel ardu vesemavad Allahumme. Kainatın tılsığını bizlere açan efendimize ve an ve ashabına yer ve göklerle devam ettikçe mevcudatım adedince salat ve selam et. Al-Baqi, al-Baqi, sa'idnus.